Salla alaikum Allah ya khair al-wara, terdadi habbat dimali ve ekra. Salla alaikum Allah ma geyt hema, toqasuhun ve bil jibari ve bil qura. Bismillahi r Rabbil Alamin. Muhammed'im ve ali ve ashabı yecme'in. Raje efendi dedi ki hocam dedi dün gece dedi cehennemi çok dedi anlattın dedi. Öyle anlattın ki dedi bütün ihtiamız kesildi dedi. Saur sofrasında kaldık dedi. E dedim ben de dedim kafadan uydurmuyorum. Önümüzde tehlikeli geçitler var. Tehlikeli geçitleri geçmek için buradan geçiliyor. Ben de size anlatmadan nasıl durayım dedim. Herkese iyisin, hoşsun, cennetliksin diyerek e, kandıramayız. Çünkü insanların çok günahları var. Allah'a karşı ısınanları var. Bunlar kolay telafi edilecek şeyler değil. Cenneti dedi kısa geçtin dedi. O aziz Bayındır'ın işine çattı dedi. Ondan sonra devam ettim o dinlememiş onu. Ondan sonraki sohbette o cenneti birbirine montelesinler. iki üç sohbette o da... Aziz Bayındır'ın yav dedim biletin orucunu yedirtiyor adam, ben mecbur oldum dedim. Ne yapayım reddiye pek yapmamaya uğraştım Ramazan'da farkındaysanız. Ama yani dayanamayacak şeyler oluyor tabii onları yapıyorum ama sizle sohbet ediyorum. hal ediyorum. Şimdi inşallah bu geceden itibaren Lale Gül'ün yayınında bir e, fark oldu. Bundan sonra da Ramazan şerif bitene kadar öyle devam edeceğiz inşallah. E, i̇ftardaki sohbetin de tekrarını e, verilecek. Saat 2.50'de yani şimdi ben sohbete başladım. Bu sahur sohbetidir. Canlı canlı yapıyorum size yani buradan. Ama benim bu sohbetim bittikten sonra yani saat 2.50 itibarıyla iftarda yaptığım sohbet e, verilecek. İftarda güzel sohbetler çıkıyor. Ondan sonra tabii siz ezan okununca sahuru bitiriyorsunuz. Ama sahuru, sofrada yine biraz kalıyorsunuz dakika, 20 dakika. Çünkü namaz hemen kılınmaz. Bir 20 dakikadan evvel kılmamak lazım. Daha da geç olsa tehhir olsa daha iyidir. Biz tabi hep tehirli kılmak gayret ediyoruz baya. Sünnetem, Hanefi mezhebinde sünnete uygun olan yani 40 dakika kala, yarım saat kala kılmaktır. Ama dayanamayan insan kılabilir. Ama bir 15-20 dakikada geçirmeden de kılmak uygun değildir. 13'ün sohbetin iftar sohbetinin ikinci bölümün desse şeyden sonra verecek. Ezandan sonra yani sahur ezanı okunuyor. Ezanla sure ikinci bölümü verilecek. Takip edin inşallah. İnsanları haberdar edin. Mesaj çekin, telefon açın. Allah için celle celalu eddalu alel Hayra delalet eden, rehberlik yapan o hayrın kendisini yapan gibidir. Yani bu vaazları siz millete yapmış kadar sevap alıyorsunuz. Çünkü sen demesen dinlemeyecekti. Dinlemese örtünmeyecekti. Dinlemese namaza başlamayacaktı. Dinlemese efendim zinayı bırakmayacaktı. Ramazan şerif gecelerinde kazanamayacaktı. Dinlemeyen ne olur arkadaşlar? Elbet mahrum olur. Yarın inşallah Fatih'teki mescitte olacağız. Ahmet Yesevi Derneği'de gelenlere iftar verilecek hem de sohbet yapılacak inşallah sonra teravihde ben kıldıracağım inşallah orada da bazı önemli konular e, konuşulacak takip edersiniz Bedir gecesi önümüzde çünkü salı-i çarşambaya bağlayan gece 17. gece Bedir gecesi çok büyük bir gece onun için yarınki sohbette iftardan önce bir saat kala onu anlatacağım yani Ramazan Şerif'te e, çok tabi iki bereket var, iki nimet var, iki ruhsat var iki gece var, iki ferahlık var iki, iki, iki, iki diyor bu ikileri tek tek tahlil edeceğim inşallah. Efendim bu itibarla önümüzdeki geceler çok büyüktür. Gaflet etmeye gelmez. Kaçırdığım fırsatlar bir daha geri gelmez. Geçen sene Ramazan-ı Şerif'te sağ olup şimdi kabirde yatan çok tanıdığım var. Çok tanıdığım var. Biz de olabilirdik. Bayrama çıkacağımızda Kadir Gecesi'ne varacağımız bile belli değil. Bu kadar ölüm kapımızla dolaşırken kendimizi aldatmayalım. Allah için ibadete döner. Tevbe-i istiğfara döner. Şimdi... Bir hadis-i şerif yine okuyacağım. Yine cehennem hakkındadır. Ama... Cennetle ilgili şeyler bitmedi dedi Hacı Efendi. Bitti esasen. Cennetle ilgili rivati... Sonra iki sohbette daha önce bitirebildim. Ama biz yine cehenneme dönelim. Çünkü niye? Peki, yani durumumuz çok cennetlik değil. Ama Allah lütfedecek, kerem edecek. Yarın gece inşallah mescitte anlatacağım... Çok büyük müjdeler de var. Müjdeleri de gizlemeyelim. Gizleyemem. Çok da müjdeyi değil ama gizleyemem. Çünkü Allah Teala ayıplı da olsak, kusurlu da olsak, ne kadar yanlış işlerimiz de olsa e, namaz kılmayanlardan neyi kabul edecek? Adam da kılmıyor? Oruç tutmayandan neyi kabul edecek? Umre yok, zikir yok, neyi kabul edecek? Yine kılanlardan, tutanlardan kabul edecek. Onun için biz bu listeye girmek durumundayız zaten. Tabii yani 2 milyara yakın Müslüman e bunun Ehl-i Sünnet olmayanlarını çık. Bunlar mağfiretten mahrumdurlar. Ehl-i Sünnet itikadı olmayan efendim Şii, ve Vehhabi falan sıkıntı. Ehl-i Sünnet yine 1,5 milyar vardır. Tabii bunun da çoluğun çocuğun çık, blu ermemiş. Birkaç yüz milyon da öyle düşebilir. Diyelim 1 milyar. Yani blu ermiş, akıl baliğ, mümin ve mümineler. Burada tabii ben bir hesap yapıyorum. Yarın Cuma ile ilgili de o hadis-i şerifi rivayet edeceğim inşallah. Daha bu bu, bu sene okumadık konu Yani ben 600 bin rivayeti de esasen görmüşüm ama 1 milyon rivayet de var. Yani 1 milyon azatlı var cehennemden berat alıyor her iftarda. Şimdi bu 30 etse bu sene bilmiyorum 29 mu çekiyor. 30 desek yuvarlak hesap 30 milyon eder. Cumalarda bu saat başına in, iniyor. Cuma geceden giriyor. Tabii ki gece ve günün tümü yani gece uzasa da gündüz kısalsa da fark etmiyor. Gece ile gündüzün tümü 24 saattir. Bu 24 saati de birer milyondan e, yapsak 24 milyon eder. Bu 24 milyonu da dörtle çarpsak 4 cuma olduğunu hesap etsek. Değil mi efendim? 96 milyon eder değil mi? 25'ten olsaydı 100 edecekti. Bir eksiltimi 96 milyon eder. Aylığı konuşuyorum. Ramazan tümünü konuşuyorum. Bu arada bir 96 hesabı olsa. Bunlar hadis-i şeriflerde sahiptir. E, iftarlarda da bire milyon olsa. 30 da oradan koysak. Efendim e, 126 e, gibi bir rakam çıkıyor. Değil mi? 126 milyon. Bir de bir hadis-i şerif tekrar var. Son gece baştan sonra ne kadar azat ettiğini sorar derler ki yağlamış şu kadar azat yani ettin ettin sen. Hesap böyledir Mevla. Bilir de sorar. Melekleri şahit etmek için. Ne oldu baştan sona 129. Bu gece son gecedir. Bir o kadar toptan azat. Tedler ya bu şimdi ay, eğer 29 çekecekse son gece hangisi oluyor biliyor musun? Orayı karıştırıyorlar. 28'i 29'a bağlayan Eğer 30'sa Ramazan, 29 30 Ramazan 29'u 30'a bağlayan Yoksa bayram gecesi değil. Çünkü bayram gecesi, Ramazan gecesi değil. Şevvalin gecesi. Orası yani ya, 28 çeker, ya 29 çeker ya 30 çeker. Gökteki ayda 28 çekme ihtimali yok. Bundan dolayı ya 28 29'a bağlayandır. Bu sene herhalde 29 diye. E, hatırlıyorum. Yine baksın hafız. Söylesin bana. Ya da 29'u 30'a bağlayan gece son gecedir. E, son gecede toptan bir azat. Yani etse 129... Al sana 129'da. Ne etti sana? Efendim 258 diyelim. 258 milyon cehennemden beraat alır. Şimdi bu hadis-i şeriflerle yaptığım bir hesaptır. Hadis-i şerifleri tek tek okuyacağım zaten. Yarınki derste okuyacağım inşallah. Çok da ümitsiz olmayalım. Ama e şimdi 258 milyon cehennemden bu Ramazan'da beraat alan, azat olan boynunu kurtaran ve efendim eğer ki şey olsaydı bu Ramazan'dan evvel ölseydi o iftara kavuşmadan ölseydi o cumaya kavuşmadan ölseydi kesin cehenneme gitmeyi hak etmiş olan bir adamın efendim e, bu Ramazan münasebetiyle bu gecelerin günlerin faziletine ererek azat olması çok büyük bir olay yani bu da şimdi ne diyorum sana işte çoluğun çık çocuğunu çık eli sünnet dışını çık ehli dışında Kadir gecesi de Berat gecesi de af olmayacağını illel musarim. Musarimler af olmaz diye birçok hadis-i şerif senelerdir okuyorum. Musarim nedir ya Resulullah dediler? Müşahin. El-Müşahin. Müşahin nedir? Müşahin Müslümanlara kin tutan. Yani bir Müslümanla e, nefsi için e, üç günden fazla küsturan. Üç güne kadar müsaade var. Bir terbiye vermek için olabilir. Üç günden sonra La ehillü li ahadinen yehcurâkâ Bir Müslüman kişinin kardeşini üç geceden Üç günden fazla terk etmesi yani selamı sabahı kesmesi helal olmaz. Kebair günahlardandır. Ama tabii samimi olmayabilirsin ben bundan kazık yedim ben bundan zarar gördüm dersin. Samimi olmayabilirsin ama Müslümanın selamı alınır selam verilir. Böyle durumda olanlar af olmuyor. Bu beraat şeyine girmiyor. Bir de kin tutanlar Müslümanlara. Müslümanlara kin tutanların başına kim gelir? Ee, sahabeye kin tutanlar. Sahabeye kin tutanlar kimdir? Şiadır. İşte Haydarbaş gibiler. Adam diyor Ali'ye karşı gelenler kafir oldu. Ebu Bekir'i seçenler kafir oldu. Bütün sahabenin ulularına kafir diyor. Önümüzdeki dergide diye yazdım inşallah. Temmuz sayısında büyük bir ettiye yazdım. ilmi, Çok ilmi hazırladım. Mesela Haydarbaş değildir. Haydarbaş'ı adam yerine koyup itibar eden zaten yok. Ben onu biliyorum. Ama e, mesele fikirdir. O fikri... E, çürütüp doğruyu belirt, belirtmek yerine koymak lazım. E şimdi sen sahabeye gir ama kafir dersen. Sahabeye gir ama kin tutarsan. Eee ha, e, efendim Hayrettin Karaman'ı, Muaviye'yi sevmem bilmem ne. Senin ne hattine düşmüş sahabeyi sevmemek? Sen kimsin? Seni kim seviyor ki? Şimdi böyle durumlarda olanların af olmayacağı say hadislerde Berat gecesi ve Kadir gecesi ki en büyük tecellilerin, af ve mağfiretlerin zuhur edeceği gecelerdir. Bunlardan da af olmayacakları belirtilmiştir. 13'ün ben hesabı 2 milyara yakın Müslüman hesabını, eli sünnet dışı olan fırkaları çıkarttım. Şey çoluk çocuk da birkaç yüz milyon eder milletin dolu çoluk çocuğu var. Ya bulu ermemiş ki niye beraat alsın yani. Cehennemlik bir durumu yok. 13'ün yine biz burada 200 58 buldum şimdiye kadar kaçmış? 29 çekiyor 29 çekiyor. Bu demektir ki 28'i 29'a bağlayan gece son gecedir demektir. Burada bir gece eksiğimiz var. Çünkü 29. gece 30'u 30 olmadığından Şevval'in birine geçiyor demektir. O bizde bize alakadar etmiyor. O tabii ediyor. Onu çok anlatacağız bayram namazlar için Onunla ayrı bir şey. Ramazan gececi değil. Teravi yok onda zaten. Yatsık kılıyoruz. Bu itibarla biz o son gecede de büyük tecellif. Mesela ne dedik? 129 milyonu bulduk. İşte 4 Cuma koyduk. 29'u koysak 20 biraz tabii sayı azalıyor bu sene itibariyle. 29 milyon iftarda var. 24'ten 96 4 cumadan saat başa azat olduğu için 1 milyon orası 96 milyon ediyor. Burası 29 milyon ediyor. Anladınız mı? Efendim e, ne diyor bu? 90'a e, 20 daha güçlü 100'e ediyor. Oradan da 29 96 e, 96'da efendim yok 96. He 96'da o 15 koysak. Ne etti bu hesabı bilmek lazım. Buradan cehennemden azat olanlara girmek için uğraşıyoruz. Tabi Allah biliyor hesabı. Biz biz hesap bilmemiz de bizi sokmuyor o hesabın için ama yani efendim 125 milyon kadar bir şey diyor. Bu 125 milyon hani 30 olmadığından oldu hesap şimdi şey oldu. Bu 125 milyon ee, sırf efendim e, iftar saatleri de bir de Cuma'nın 24 saati itibarladır Fakat son gece geldiği zaman ne buyuruyor? Artık bu bir adetim Bu son gecedir. Geçmişte azat ettiklerinizin tümü kadar bir de azat edin. Ya ne oldu 125? Hesap düzlendi bu sene. Bir 125 son gece. Allah Allah. Kadir gecesine bu kadar müjde yok. Son gece Ramazan hiçbir gecesi terk edilir mi ya? Son geceyi de ekledin. 250 milyon cehennemlik adam. Yani 1 milyar küsur, 1 milyar 100-200 belki çıkar Müslüman var. Bunların içinde bu Ramazan'a kavuşmadan ölseydi mutlaka cehenneme gitmişti. Ve cehennemi istihcap etmişti, hak etmişti, istihak etmişti. Bu Ramazan'ın cumasına kavuştuğundan veya işte iftarın af olduğundan veya son gecede toptan pazara girdiğinden... 250 milyon ama yine de dörtte biri bile etmiyor ümmetin. Yani şu andaki yaşayan Müslümanım diyen ümmetin ben öbür ehli sünnet dışında çıktım. Yine bile ehli sünnetim diyenlerin bile dörtte birine bile ulaşmıyor bu sayı. Dörtte üçü de sıkıntı var. E çünkü dörtte üçüyle arkadaş yani namaz kılma sayısı oranı çok düşük. Yüzde beşlerde onlarda ya. Rastgele kılan falan böyle arada kılan o yirmide yirmi beş olur ama. Ya Cuma kılan oran bir ara bir liste yapmışlardı. Yani etüt yapmışlardı. Ama yani namaz kılmayan adam cehennemden azat olur mu arkadaş? Ya? Bir vakit namazı kasten terk eden adam cehennemli olur ya. Hocanın bir de çıkmış hayvan olur demiş ondan sonra da yüklenmişler ona o da şimdi özür dilemiş bilmem Ya ne hayvan olur diyorsun. Hayvan olur diye bir şey efendim var mı kitapta? Yok. Ama cehennemlik olur diye var. Estaade le fehalefe min baadim khalfun. Zaa'u ssalate Kötü döller geldi peygamberlerden sonra Başta namazı zayi ettiler. Kimisi inkar etti, kafir oldu. Kimisi kılmadı, fasık oldu. Kimisi vakti vaktinde kılmadı mücürmü oldu. Kimisi de efendim kazaya bıraktı. Kazaya bıraktığı için bir vakit namazı kasten kazaya bırakan uydibi hukuba cehennemde bir 80 sene yanar. Bel hukuk semanu neamen hukuk demek 80 sene demektir. Bir namaza 80 sene. Bu hesap bunu da bir hesap et bakalım ne kadar namaz bırakmışsın. Kazalarda yapmamışsın 80 seneden bir hesap yap bakalım ki ne kadar yanacaksın. E sen de ne berati bekliyorsun namazsız adam. Bu Ramazan'da beraat nasıl bekler ya? Namaz oruçtan daha mühimdir. Bir günün Ramazan orucu neyse ki kıyamete kadar onu tutsan, kaza atsan kasten yolcu değilsin, seferi değilsin. Ondan sonra hasta da değilsin. Hasta da değilsin. Yedin orucu. Antrenman var, imtihan var. Bilmem ne uydurdun bir şey. Bir hocadan da fetval kafana göre hoca buldun herhalde. Tutmadın. E bu da 61 gün kefareti gerektir. Sahabe ekranın birisi geldi. Ya Resulallah ben bir gün böyle anlamadım yedim. Yani niyet etmedim. Yani niyet veyahut da zaten niyet etse 61 kefaret gerekiyor. Niyet etmese 61 de yok. Niye kefaret temizlemiyor? Ne buyuruyor? Hadis-i şerifte Ramazan'dan bin gün oruç yiyen hasta değil, özürlü değil, yolcu değil lem yeqza'ani savm al-dar ve insamuh ondan sonra ömrünün hayatının sonuna kadar 50 60 sene sürekli tutsa bile o günü ödeyemez çünkü Ramazan orucu Onun için bir zat gel ben tutamadım buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem bir sene tutacaksın Bir sene tuttu geldi bir sene daha tutacaksın Bir sene daha tuttu geldi bir sene daha tutacaksın Üçüncü seneyi adam tutarken öldü Her gün her gün Haber geldi dediler ya Resulullah. 3. senesini tamamlayamadan öldü. Buyurdu ki eyvah. Ömrünün sonuna kadar tutsaydı zaten ödeyemeyecekti. E şimdi bir namaz, bir vakit namazı, sabah öğlenkinden akşam yatsı gibi bir namaz. Bir günün orucundan aşağı mı? Ben sana diyeyim, fazlası var aşağısı yok. Namaz bu ya. Bunu kılmayan adam cehennemde acaba mı hayvan demek bilmem ne. Yani ama hayvanlar namaz kılmaz. Ayrı dava. Işte hayvan demeli üzüm yok adam? Ama hayvanlar namaz kılmaz. E şimdi ne derdi Hacı cemal Efendi, Hacı cemal Öğüt Efendi? Rahmetullah Aleyhi Rahmet Demaz. Dedemin de hocasıydı. Dedem onun cübbesini tutardı. Çok meşhur vaazidi. Çok böyle nükteli vaziler. Onlardan birinde ne derdi? Cemaate geldi sohbet ederken. Ya bugün biraz geç kaldım kusuruma bakmayın falan falan. Niye geç kaldım, niye sormuyorsunuz derdi. Hep bir mevzu çıkardı. Cevaat derdi ki buyur hocam ne oldu ya sana? Ya bizim elletiyle çok meşgul. Elleti kadına derler. Zamir ismi mevsul elleti. Bizim elletiyle derdi. Bizim karısına elleti derdi. Bizim elletiyle çok uğraştırdı beni ya. Niye uğraştırdı seni Ramazan günü hoca ben Ya bir şey anlamıyor bu kadın dedi ya. Niye dedi? Ya dedi akşama yemeğe iftarlık ciğer almıştık. Kavuracaktık, kızartacaktık. Kedi ciğeri yemiş. İki katlı dedi. Eyüp'te de otururdu mübarek. Üst kattan bir baktım alttan bir velvele koptu. Ben de dedi, ne oluyor ya? Efendim, yangın mı çıktı, hırsız mı girdi? Efendi efendi, çabuk çabuk çabuk bana. Allah, Allah. Ben de apar topar indim aşağı. Yav çübbemi, mübbemi toparlıyorum. Vaza geleceğim, camiye yetişeceğim. Ne oldu sana ya? Baksana, baksana. Niye baksana? E, baksana kedici yeri yedi. ...yesin ne yapalım hanım yani? <gülüyor> Allah'ın rızkı yani... O, ...onun rızkı da oymuş. Ya efendi ben... ...ciğerin gittiğine üzülmüyorum... ...bu hayvan oruç tutmuyor ya! Bu bizim elleti dedi... ...ne kadar da saf imiş. Ben de bu sefer dedim ki... ...be hanım... ...sen bilmez misin ki hayvanlar namaz kılmaz... ...hayvanlar oruç tutmaz... ...hayvanlar zekat vermez... ...hayvanlar hacca gitmez... Kadına dedi anlatana kadar canım çıktı dedi ya. Böyle dedik birkaç dakikadan sohbete geciktim dedik. Hakkınızı helal edin. Onun için bu tam başlıklık bir mevzu. Namaz kılmayana hayvan denmez ama hayvanlar namaz kılmaz. İyi bir başlık çok güzel. Özür dilemenin de bir lüzumu yok. Ama hayvandır da demenin de bir manası yok. Yani laflara dikkat edeceksin. Şimdi... Sen efendim bütün ömrünü oruçla geçsen bir gün orucunu ödemiyor. Bu namazdan böyle bir şey. Beş vakit namazdan bir vakit kazaya kalsa 80 sene azaba giriyor. Böyle bir şey. Bu kadar efendim e, tehlikeli diyeyim. İşleri nasıl göze alıyorsun? Allah Teala sana 24 saat vermiş. 24 saatte 48 bin nefes Normal nefes alıp veren için aldırıp verdiriyor. Bir nefesin tıkansa dünyayı versen kimse sana nefes veremiyor. Ölüyorsun gidiyorsun. Bu kadar iyilikleri üzerimizde olan Allah'ımıza hem guslünü alsan hem taaretini yapsan hem abdestini alsan hem temiz olsan hem tertemiz olursun. Düzene girersin rükû secdede Allah'ın huzuruna durursun. Ne huzur bulursun ya? Şu namaz kılmayanlar nasıl yaşıyorlar? Ben namaz kılmadığımı tasavvur bile edemiyorum. Bir vakit namazı kaçırmayı tasavvur bile edemiyorum. Dünyam zindan olur. Gökler yere iner. Benim için. Bitmiştir hayat benim için. Bitmiştir. Ağlamak, sızlamak, kar etmez. Sen ne diyorsun ya? Namazı nasıl şakaya alıyorsun be adam ya? Şimdi tabii bu hususta cehennem hakkında bir hadis-i şerif okuyan dedim size burada içki içenler kumar oynayanlar tabi özellikle uyuşturucu içenler bizim içki uyuşturucu ve kumar, kumarın iki cihanda yol açacağı felaketler son çıkan kitabımız muhteşem içinde çok acayip hadis-i şerifler ve rivayetler ve kıssalar ve hisseler çok acayip hükümler fetvalar tavlasından satrancından Efendim e, kuş beslemesinden birçok meseleye orada kuşlarla oynamaktan yani beslemek iyi de kuşları oyna, oyuncağı yapmak, kafese tıkmak falan. Bu gibi birçok meseleyi orada yazmışım. Bu hadis-i şerif de orada beyan edilmiştir. Am Muhammed İbni Kâbel Kur'azî radıyallahu teala. Muhammed İbni Kâbel Kur'azî radıyallahu te buyuruyor ki, Ruvya Resulillah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ceynat'ın efendisinin buyurduğu rivayet olunmuştur ki kuz fi fi fi hatta ve Allah böyle gidiyor. Şimdi bu hadis-i şerifte kıyamet gün dünyada içki içmiş adam, Ramazan'da bile içkiye devam edenler var. Azalıyor mu? Dünyada içki içmiş adam kıyamet günü mahşere getirilecek. İçkinin kasesi küpü neyse neyle içiyorsa o kase bardak boynuna asılacak. Eline de tamburu verilecek. Tambur Tambur çalıyorlar ya nasıl bir şeydir. Şimdi o içki içenler ekseri çalgı türküyle birlikte içiyorlar. Onun için içki içmek kesin haram. Şarkı türküde tasnif var yani şöyle olursa böyle olursa yok kahramanlık türküleri yok mehtarandır böyle bir tasnif yapmak zorundayız zaten. Şimdi ama içki sofrasında içki masasında içki başında e, çalınan söylenen şarkı türküler zaten küllün haram çünkü içkinin, içkinin olduğu sofrada oturmak haram. Mecliste bulunmak haram o bakımdan zaten burada artık udun tamburun fetvasını konuşmanın gereği yok zaten içki masası. Dolayısıyla bunun tam burada eline veriliyor. Kasede, içki kasesinde boğazına asılıyor. Kendisi de cehennemde ateşten bir dar ağacına asılıyor. Bunun üzerine bir münadiye Allah tarafından seçleniyor. Bu adam felan yerden felan oğlu felandır. Fakat şarap kokusu öyle bir sarmış ki ortalığı, içki kokusu. Mahşer halkının tümüne eziyet veriyor. Yahu Adem Aleyhisselam'dan son insana kadar bu kadar insan ve cin içki içerinin ağzının şarap kokusundan mahşer meydanı gibi büyük yerde rahatsız oluyorlar. Ve Allahu u Teala'ya sığınıyorlar. Ya Rabbi bu ne fena koku, bu ne çirkin koku, bu ne pis koku aman ya Rabbi. Ben de anlarım hemen ha. Böyle çok uzaktan yanaşsa böyle sarhoş olmasa bile içki içtiğini hemen anlarım. Böyle. Benim de o işlerde çok böyle şeyim vardı. Sıkarayı da anlarım, içkiyi de anlarım. Kendim hiç içmedim ama Hemen an, Ne rezalet bir koku ne pis bir şey. Mahşer halkı diyor, Ya Rabbi bu kokudan bu kokudu bizi mahvetti ya Rabbi. Sen bu kokudan bizi halasa ile ya Rabbi. Böyle dua diyor, edecekler. Sonra buna Mevla ferman buyuracak. Hadi bunu gönderin cehenneme. Mahşer halkının hesabı var kitabı var. Bunu zaten. Hesap kitapsız adam. Cehenneme zümera. Yollayın bunu ateşe de ...bari millet de bunun eziyetinden... ...kokusunun pisliğinden kurtulsun. Burada bir... E, ...kısa ara verelim. İnşallah hadis-i şerif başladım... ...ve bitireceğim inşallah bu gece... ...uzun manalar var... ...sizlerle paylaşacağım. Hadis-i şerifte çok... ...cehennemin azapları hakkında çok korkunç... ...tehlikeli şeyler var. Ben hiç ki içmiyorum diye... ...bana ne bundan diyemezsin. Sen hiç ki içmiyorsan gıybet ediyorsun... ...öbürü gıybet etmiyorsan zina diyor ...öbürü olmasa faiz diyor öbürü onu yapmıyorsa yalan diyor yani büyük günahlar adamın başına bela açacaklar bundan kaçınacak bir durum yok ancak tevbe istiğfar mübarek gecelerde sehullerde seherler hel min teabim var mı tevbe'de hel min var mı af isteyen Allah nida diyor niye bu saatte istiğfar etmiyoruz Vel seher vakitlerinde af isteyenleri affederim Allah buyuruyor onun için istiğfara devam edelim biz bir ara verelim bu arada tekrar size dönelim. Allah hayırla döndürsün. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu vesselamu ala seyyidina Resulillah ve ala ve sahbihi. Birinci bölümden geldiğimiz noktada dünyada içki içenler, uyuşturucu kullananlar, işte buna kıyas edin, kebair günahlar işleyenler e, zinada içkiden aşağı değil, faiz içkiden aşağı değil, zinadan aşağı değil, böyle. Büyük günahçenlerin durumu e, cehenneme atıldığı vakitte Yunadi elfe senedi va ataşah va ataşah Bin sene Şimdi şaka geliyor bize ya Bin sene Bütün ömrümüz hayatımız Toplasan 60-70 sene Çocukluğu macukluğu çıksan belki Bize saf saf bir 50 sene kalmıyor Bin sene ne demek ya Bu dünyadaki hayatımızda bile 50 sene 60 sene bize ne kadar da Uzun da geldi bayağı da bir şeyler yaşadık yani Görmediğimiz şekilde kalmadı. E bir de bunun bin sene olduğunu düşün. Bu bin sene diyor, bağırıyor. Vay benim susuzluğum, vay benim hararetim. Bak şimdi oruç tutuyorsunuz. Biraz susuzluktan, hararetten anlarmışsınızdır herhalde. Ben şimdi, bir arkadaş bugün iftarda söyledi de ya sabah bir kalktım. Nasıl ağzım yapışmış. Nasıl ağzım yapışmış. Ben böyle bir şey görmedim. E tabi ben şeker hastalığım ilk olduğu vakit e, haberim yok birkaç sene şeker olduğumu anlamadım da. O vakit çok bilirim. Şimdi insülin falan devamlı makineler bağlı olduğu için. O kadar olmuyor. Ama o zamanlar iki sene anlamadım. Çok da zayıfladım. Bir susuzluk geliyor. Ağız öyle bir yapışıyor ve köpürüyor. Şöyle tarif ediyordum. Hortumu ağzıma bağlasalar hortumu Hararetim geçmiyor. Su bir an dursa hemen yapışıyor ağzıma. Ya o birkaç dakika idare etsin. Etmiyordu yani. Şimdi bu cehennem bu ya. Ateşin içerisinde. Şey, hastalığından benzer. Ben bunu yaşadım yani. Hortumlar bağlansa hararetim dinmezdi ya. Allah diyecek halim kalmadı. Efendim zannede dediğim tarikat dersi. Yavamıyorum. bilmiyorum da hasta olduğumu. İtikaftayız, oruçta tutuyoruz. O zaman Dedi kalben yap o zaman dedi. Yani çünkü e, zikir dillen yapılan derslere geçmişim. Fakat kalben yapmakla. Çünkü neden? La la illallah diyemiyorum ya. Mümkünatı yok. İstediğin kadar su iç. Onun için bir de bunun bin sene bu hale düştüğünü düşün. Vay benim susuzluğum. Ne lüzum var ya. Dünyada içki içiyorsun, zıkkım içiyorsun. Faizliyorsun, zina ediyorsun. Yani Allah bu kadar şurupları, şerbetleri halal etmiş binlerce içecek var ya. Binlerce imkan var ya. Faiz almadan borç almak var, karz-ı hasen var, şuzu var, var. Ne yapalım? Biraz da kanaat et idaret canım. Harama girme ya. Ne yapalım idaret? Cehennemde daha mı? Zina atmamak için bin tane çare var ya. Yani nikah meselelerinde Mevla kolaylık verdi nikah içinde ya. Zor bir şey değil ki nikah. Sen niye zina diyorsun? Demekse Allah saymıyorsun demektir. Bunun başka bir izahı yok. Yani Mevla da seni saymaz. Atar cehenneme. El-gaytû fî nari ve lâ vâli. Atarım ateşime diyor, tarafına da bakmam diyor. Bağırsın da dursun diyor. Sümme yünâdî mâliken fî lâ ucâbî. Dâra semâni Dün gece gide. sohbette buna benzer bir hadis-i şerif okumuştum Temmül Gafilinden. Bu Ravzatül Ulema isimli dedi. Çok eski, 1100 senelik eser yazması var bizde. Bu rivayeti oradan aldım. Sonra 80 sene Malik'e nida ediyor. Malik cehennem bekçisi. Dün anlattım. Ey Malik bak bana dinle beni, duy beni. Hiç bir cevap yok. Sen bu kadar ezan duydun. Cevap verdin mi? Bu kadar Allah'ın yoluna davet edildin. İcabet ettin mi? Malik seni niye duysun? Her şey burada oluyor ya. Bu gecelerde, bugünlerde ne olduysa onu yaşayacağız. Başka bir şey yok yani. Ondan sonra allah Teala buna bir hastalık bu salladıyor. Cehennemde bir hastalık da var. Burası ilginç. Öyle bir hasta 70 tane dert veriyor. Hepsinin harareti cehennemin sıcağından şiddetli. Sıtma gibi. Artık ateşli hastalıklar. Ya adam zaten dışarıdan maruz ateşe yanıyor. İçten de ateş geliyor. Şimdi bu içten gelen ateş öyle bir şey değil ki. Adamı buza koyarsan yanıyorum diye bağırır. Yani klimanın önüne otursan içi yanar yani. Çünkü bu içten gelen yangın başka bir şeye benzemez. 70 tane dert ona hastalık bu salatı. Biz bir tane başımız ağrıysa kafamızı duvara vuruyoruz. Bir karnımız ağrıysa insanlar içinde böyle hemen gidiyoruz. Başımızın çaresini arıyoruz. En ufak bir ağrıya diş ağrısına dayanamıyoruz. 70 tane Efendim derdi ki bir yeri ağrıyan hastanın üzerinde yine ne kadar nimetler var ondan haberi yok derdi. Sade dişi ağrıyor diye bağırıp duruyor derdi. Halbuki aynı anda başını da ağrıtsa, aynı anda karnın da ağrıtsa, aynı anda beynin de patlatsa, pıhtı atsa, aynı anda felç yapsa, u Binlerce adı bir adet-i ve deva. Dert sayısınca salavat okuyoruz. O kadar hastalık var Allah'ın gönderdiği. Bu kadar hastalıkları bir anda sana musallat etse ne yapacaksın? Onun için bir tane hastalıkla idare etti. Işte. Yani ne konuşuyorsun? Senlikle hastalık mı? Adam bir yandan yanıyor. Adamın üzerine yetmiş tane hastalık musallat ediyor. Hepsi de ateşli hastalık. Sıtmalı hastalık. Sümme yursilullahu teala aleyha rakam müntilen. Allah Allah. Mevla yaptı mı var ya azap. Ve la yuthiq ve thakahu ehad. Fevme izin la yu'azzibu azabehü ehad. Fecir suresinde. O gün mahşerde, ahirette Allah öyle bir azap edecek ki onun azabı gibi kimse azap edememiş. Edemez. Dünyada bu kadar kaza tutmalar, derisini yüzmeler, kazanda yakmalar duyuyoruz. Firavunlar neler yaptı? Esab-ı yaptı. Ama Allah'ın azabına değer mi bunlar? Allah ne azap edecek onlara? Benim gibi kimse azap edemez buyuruyor. Şimdi onun için milleti böyle ya baş ver Allah affeder, keram sahibi. Şu durum çok yumuşatmanın bir yeri yok yani. Ben azap edeceğim buyuruyor. Burada Çarene bak ya. Bu kadar ayet, hadis, dua, zikir, kaynıyor. Kitapla bir şeyler oku, bir şeyler amel et. Başının çaresine sen bakacaksın kardeş. Kimse seni düşünmez. Ve Allah'ım öyle bağlayacağım ki diyor cehennemde onlar. Benim çektiğim bağlama gibi kimse bağlamak yapamaz. Bu ayet. Ya çünkü daha ne bu hadis-i şeriften ne anlıyor? Ne Teaccüm ediyorsun? Son allah Teala bunun üzerine pis kokulu bir ter musalladır. Hani cennet ehli yiyecekler içecekler de büyük abdest yok küçük abdest yok. Hadis-i şerifinde say hadistir o. O hadis-i şerifte soruyorlar ya Resulallah ihtiyaçlarını nasıl görecekler. Buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Onların e, üzerlerine bir ter çıkacak. Arakumul e, misk. E, terleri misk olacak. Nasıl misk biliyor musun? Yani dünyada alıyoruz işte. Çeylanın göbek kanı mıdır değil midir kimyasal mıdır? Orada da dolu ihtilaf var. Hakikası de çok pahalı. Hakikasını tam bulamıyoruz. Biraz azaldı o işler. Hakiki misk bile ceylan karına. Cennetteki misk Allah'ın kudretinden künfeye feykün olmuş yani. Öyle misk kanı, göbek kanı değil. O misk, ya şimdi demek istiyorum sana dünyada öyle bir mal yok. Satılsa, çıksa borsalar çöker. Öyle bir mal yok. Bütün terleri misk olacak. Misk ne demek? E, hafif bir ter çıkıyor yemek yedikten. İstersen 70 bin kap ye. İstersen 700 bin kap ye. Tafu alebi sahafi midebek vahap. O at tefsirinde altından çanaklar ve küplerle etraflarında dönülüyor. Bakın hadis-i şeriflere görürsünüz tefsirlerde. 70 bin tabaktan bahsediliyor. Her biri 10 kişiyi doyururdan bahsediliyor. Bir tanesi birinciden aldığı lezzet sonuncudan aynı lezzet. Halbuki biz şimdi biraz yiyoruz ikincide üçüncüde yediklerimizin lezzetimiz azalıyor. Tıkanmaya başlıyoruz. Tıkanmasak da patlayana kadar yiyeceğiz de. Ama şimdi orada lezzeti, zevki kaçırıyoruz. İlkinden alınan başka. Onun için insan en sevdiklerini geri bırakıyor iftarda. Niye şimdi çorbayı morbayı, sebzeyi aradan çıkaralım? İşte neyse herkesin sevdiğine göre et mi, börek mi, baklava mı? Yani o zaten çok sevdiğim için sonunda da yenir. Çünkü neden? Çorbayı geri bıraksa yenmez. Yani insan bunu hesap ediyor zaten fıtraten. Burada ne oluyor? 70 bin tabak geliyor. Birinciden yediği gaz yok. Sindirim sisteminde sorun yok. Ya ne demek ya? 70 bin tabak bir tabaktan 10 kişi doyar. Bunlar hepsini yiyor. İsraf yok, haram yok, mekruh yok. Cık cık cık cık. Cennet buna denir yani. Cennet burası. Ve sonuncu tabağı aynı lezzet, aynı yiyor. Işte Nere gitti bunlar? Efendi Hazreti nerede? Musa Aleyhisselam Firavun'un... E büyücülerin 70 bin büyücü iki dağ arası vadi doldurdular urganlarla iplerle halatlarla civalladılar onları ne oyunlar ettiler 70 bin büyücü katırlar tırlar taşımaz nasıl dedi o asa derdi yuttu bir anda hepsini sonra yine geldi Musa Aleyhisselam'ın eline koca ejderha aldı, sonra geldi bir asa aldı. Nere gitti derdi 70 bin büyücünün malzemesi derdi Ha şimdi çöp ötmeye makineleri çıkmış az çok yani ilerliyor teknoloji bakıyorsunuz çöp öğündü gitti velt işte arıtma testleri bilmem. Pisi temize döndürüyorlar. Suyu kullanacak hale getiriyorlar vesaire. Bunlar şu anda başlamış zaten. Ama Mevla'nın kudreti o ki senin hem koku ihtiyacını gideriyor. Yani şimdi de koku ihtiyacım var. Güzel kokman lazım. Misk hakkı ki cennet miski. Kitamu misk Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor misk. Amber geçmez. Ut geçmez. ut Buhari hadisinde geçer. Mis Kur'an'da da geçer. Türk Türkçede mis diyorlar, mis. Halbuki misk sonu kel yani. Evelden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok severdi. Sürmek sünnetti. Efendimiz sevdiği, sürdüğü misktir, amberdir ve ottur. Gül rivayetlerde yoktur. Gül yağı ulaşmamış olabilir. Teni gül yağı kokardı. Teni gül kokardı. Ama yağ olarak oralarda ulaşmayabilir. O zaman gül yağı çıkartmamız sanatı. Ama e, misk, amber ve ut hakkında sahih hadis-i şerifler vardır. Şimdi cennette bunların hakikileri vardır ve terle beraber bu ihtiyacın karşılanacaktır. Sana da hiçbir zorluk, zahmet Efendim yanaşmayacaktır. Şimdi bu adama ne yapıyor Mevla? Tam tersine pis kokulu bir ter musallat ediyor. Ya acayip bir şey bu ter ya. Ter bir şey değil de kötü kokarsa çok acayip şey. Yani bir pastırma yüzün eğer ki çemenli yediysen yandık ya. Üç gün sonra çıkıyor ya. Çemeni kuvvetliyse iki üç gün <gülüyor> rezillik hemen yıkanmak lazım. İşte şeyler sürmek lazım. Tabi cemaata gidiyorsun. Yanında cemaat geliyor. Yani Yemesen daha iyi tabii ki bu kadar ağır kokulu şeyleri, cemaata gidenler için konuşuyorum. Efendi Hazreti der bir kere Bahattin abiyle miydi? Ama öbür Bahattin, Emin Saracın abisi var. Bahattin abi, rahmetli oldu onda. Tanırdım, Efendim asker arkadaşıydı, bir tutam sakallı askerlik yapmıştı. Onunla dedi, gittik cemaattan biri çağırdı bizi, pastırma yedirdi bize. Oradan da gittik Efendi babayı ziyarete. Efendi baba da meleklerle tabi çok görüştüğü için falan, çok hassas idi. Biz dedi zaten pastırma yedik diye. Uzağa oturduk. Kapının önüne girdik ha oturduk. Oturur oturmaz dedi. Epey de mesafe var kaç metre. İkiniz de çıkın dedi. İkiniz de çıkın dedi. O gün bugün pastırma yememişim defanseri. 60 senelik işi konuşuyor. Ruz yani. 70 seneye yakın bir işi konuşuyoruz. Yani orada da meleklerin yaklaşmaması, eziyet duyması falan. Koku acayip bir şey yani. Bazen de tahammülü tahammül edilemeyecek bir şey. yani. Bazı insanın da teni kokar. Yani fıkha göre bazen boşanma sebebidir biliyor musun? Fıkha gitse, müracaat etse teni kokuyor falan karı kocayı. Yani mahkeme-i şeriyede bile e, konu yapılan bir şey, husustur. bu. Koku çok kötü bir şey. Allah buna bir leş kokusunu edecek. Fe ünadi bir fannil arak. Başlayacak ya Rabbi bu teri benden kaldır. Fe <gülüyor> la o ter ondan kaldırılmayacak. Devamlı leş kokacak. Yanındakiler de eziyetliyor. Herkesin günahı başka, farklı. Azabı bu farklı ama aynı tabakada yanıyor. Aynı tabakada yanınca o adam diyor ki bu çok bağırıyor. Bunun yüzünden ya Rabbi eziyet duyuyorum. Bunu başımızdan defet. O zaman bunu tüplere alıyorlar. Tüpün içinde yakıyorlar. Sesi duyulmasın. Dün anlattım hadis. Tafhimeddim Muhammed'de de surede de var. Hadde de anlattım. Ondan sonra birisi mesela kokuyor. Kokuyunca ona de, yandakiler diyor, ya Rabbi zaten yanıyoruz burada. Yani <gülüyor> Yanalım da bari yanmanın da bir üzülü var. Bu adamın leş kokusundan canımız çıktı. Ateşten beter musallat oldu bize. Bunu al bizden. Böyle durumlar var. Rezilliklere bak ya. Neymiş içki içeceğim dayanamıyorum. Zine açacağım dayanamıyorum işte. Dayanacaksın burada bin sene. Ne bini? Daha da neler var şimdi. hatta ekuna ravadan Aman ya Rabbi. Şu duruma bak ya. Şu durumda. Sonra bir ateş gelir onu yer. Yer bitirir onu kül eder. Adam külleri kaldı ha burada. Sonra yeniden diriltilir. Ya yeniden diriltilir. Mevla Teala azabı bitirmemek için ölmek yok dirilmek yok. Yani ne rahat canlanabilir ne de ölüm tadabilir. La Ne ölecek ne dirilecek. Yani can çekişecek. Sonra o tekrar diriltiliriz. ummetul ateş tekrar gelir. Ateş onu yakar. Elleri boynuna buka ile tasmanlanmış. Ayakları efendim e, demirlerle e, kelepçelenmiş. Veshabu fiyabi's-selasil Zincirlerle sürütürler, sürütürler. Yüzünün suratının üstüne çekerler. Feyze sakate hamim. Su, su, su bağırır. Bu sefer hamim getirirler. Çünkü dünkü derste hamimle ilgili birçok hayat okudum. Hamim kaynar suyu getirirler. Daha o kaynar suyu yüzüne yaklaştırdığı vakitte yüzünü kebap eder, etlerini döker. içine girdiği vakitte. Çünkü adam sıvı bir şey, akan bir şey arıyor. Yani binlerce sene olmuş. Adam diyor ki aksın da ateş aksın. Akan bir şey olsun, ateş aksın. Mevla böyle çektirir yani. Onca kimce Allah Allah'a rahmür rahimdir. Ekrem Tamam. Ama magharrakebi Rabbike'li Kerim. Seni Kerem sahibi Rabbine kim aldattı diyor. Benim Kerem'ime niye aldandın ki sen? Hangi hocalar aldattı seni? İç kişi sen de afade namaz kılmasan da cennete gidersin. Kim affetti seni? Gidersin ama tövbe edebilirsen, kaza edebilirsin, dönüş yaparsan tövbe kapısı açık. E nasip olur sana tövbe? Kim garanti verdi sana tövbeni? Birden ölüm geliyor. Bu kadar insan tevbesiz ölüyor. Görmüyor musunuz her cenaze? Bunların kaç tanesi şehadet okuyabilmiştir? Kaç tanesi tevbesi var edebilmiştir? Kaç tanesi kulaklarından helallık alabilmiştir? Kaç tanesi namaz kazasını, zekat borcunu hesap etmiştir? Varsa ödemiştir? Kaç tanesi vasiyetini söyleyebilmiştir? Birine borcu varsa bilmem neyse. Kaç tane? Pat diye gidiyor. Adam öleceğini hiç hesap etmiyor ki. Kıyamete kadar yaşayacağım zaten. Gencecik adamlar da ölü. Yaşlılar zaten çok mu akıllı? Daha gafil. Kendisi 90 yaşına. Anı seyredi yememiş adamın ya. ya bu bir iman yok yani. İman yok insanların çoğunda. Barsan Müslümanmış, Sünniymiş. Daha Allah'tan korkmayan, ahireti düşünmeyen bir insan gidiyorum ben buraya hiç tedarik görmez mi yani? Hazırlık yapmaz mı? Buradan bir temizlik, bir arkaya bir efendim kefaret bırakmaz mı yani? Bu nasıl bir iştir? İmansızlık işidir. Allah Teala bu azaplara düşmekten, gazabına maruz kalmaktan şu mübarek seherde istiğfar saatinde Van Vafis diyen af, affedeyim, helmi müsteğfirin diyen iddiaların geldiği her iftarda 1 milyon. Yarın cuma gecesi. Akşam ezanı girer girmez cuma basıyor. Biz onun için mescitte oluyoruz. Bu cuma gecesinde saat başı 1 milyon azat oluyor. Saat başı. Yani 24 milyon sırf cumada bak. 24 milyondan 4 cuma olsa 96 milyonun beraati sırf cumada veriliyor. 13'ün yarın gece mutlaka işte bize gelebilen bize gelsin. Sohbeti radyodan televizyon izleyen izleyebilsin. Mutlaka camilere gitsinler. Mutlaka teravihin. Cuma gecesi. Ramazan cuması bu ya. Bir de saat başı azat. Bir saatte olamadın öbür saatte. Bir saatte kaçırdın öbür saatte. Yarın tabi geceden başlıyor. Geceler kısa. Sonra sabah gün gün erken doğuyor. 3.20'lerde gün yani giriyor. Sonra güneş doğan. Hep o her o saatte 1 milyon azatlı var. Niye biz biri olmayalım ya? Yani burada 24 milyon azat olacakken ama bizimki diyor ki ya diyor ben niye azat olayım ki sen azat oldun niye ben zaten cennetliyim diyor. Ha o zaman mesele başka. Sen zaten günahım yok. Ben cenneti garantin diyorsan benim sana konuşacak vazım yok. Ama evliyaullah efendim imansız ölmekten sığınırken, gece gündüz ağlarken, uykudan, yemekten kesilirken sen bu vaziyette, ben bu vaziyette ben niye azat olayım? Zaten ben cehennemlik değilim ki. Kafasındaysak bu Allah muhafaza iman tehlikesidir. Çünkü garantiye almak iman tehlikesidir. Vel emni küfrun. Bir adam dese ki yinevlla yani emin olsa Allah-u Teala'nın azabını bana çarpmayacak diye kesin güvenceli olsa garanti konuşsa kafir olur diyor. Bütün ayetler hadisler kafir olur diyor. E madem bizim cennetlik olduğumuz kesin değil, cehennemden emin olduğumuz kesin değil. O zaman biz azat olmanın saatlerini kollamalıyız. Tevbelerle, istiğfarlarla, zikirlerle, dualerle. Ondan sonra iftar saatine yakın yapılacak. şahadetler, istiğfarlarla. Bütün gün yapılacak. Şahadeti çoğaltın. İstiğfar çoğaltın. Cenneti çok isteyin. Cehennemden çok sığın. Hadis-i Şerif. Her gün söylemeye çalışıyorum. Derginin 89. sayfanın başında var. Her gün 3 kere, 5 kere. Bari iftara yakın. Af olmak için yapalım. Hadis-i Şerif emrediyor. 4 hasleti çoğaltın. Rabbinizin rızası buradadır. Cennet cehennem e, istemeniz size şefaat edecektir yarın ahirete. Ramazanda çok yapın diyor. Ramazanda. Onun için tevbelerle, istiğfarlarla mutlaka artık bunun 250 milyona ulaşacak bu seneki bu beraat alan rakamı. Hadis-i şeriflerin hesabını ilk bölümde yaptık. Biri de biz oluruz inşallah ya. Ya yani niye olmayalım arkadaşlar? Yeter ki Allah'ın kapısına dayan. rahmet sığın, keremine sığın. Ama tevbe de et namaza başla, kazalarını kılmaya başla, orucunu haramlardan sakınarak tamamlamaya çalış, Mevla'ya saygılı ol, takva üzere orucu tamamla, Mevla görsün ki bu kulum benden korkuyor, azabımdan sakınıyor, ara sıra günaha düşersin, peygamber değiliz. Ama hemen toparlayıp estağfurullah demeyi bilene, Mevla böyle ki. Kat kadalime abdi ennelehu rabben yagfiru zembehu benim kulum anladı ki onun bir Rabb'i var. O Rabb'i onun günahlarını affediyor. Başkası da onun günahlarını affedemiyor. Onun için günahtan hemen çekiniyor. Vazgeçiyor. Hemen istiğfara başlıyor. Ben de kulumu ne yaparsa yapsın. Affettim diyor. Bu da sahittir. Bu kariden affettim. Ne yaparsa yapsın. Dikkatli anlayalım. Yani şunu demek istiyor hadis-i şerifte. Tevbe kapısı açıktır. Tevbe ettiği sürece, bana sığındığı sürece, vazgeçtiği sürece, pişman olduğu sürece ben onu bağışlayacağım. Çünkü benden gayri. Başlayan bir Rabbi olmadığına inandı buyuruyor. Ama bu kimin hakkında geçel? Günah yap yap yap yap yap bir istiğfar yok. E şimdi bu adama bu hadis vurmaz ki. Berat durmaz ki, azat durmaz ki. Cuma da boş, Kadir gecesi de boş bu adama. Çünkü Ya Rabbi afet demiyor. Onun için Allah günahlarımızı bildirsin, suçlarımızı kabahatlerimizi göstersin, istifara devam ettirsin, ne, devam et, ne pişmanlıkla kararlı bir şekilde günahlar bırakmaya azim versin Allah'ım da fazl keremle Kerim ile bu ramazan Şerif'te berat alanlardan eylesin. Amin. Sallallahu te'ala ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi sahibin. teslimen kethiran velhamdülillâ rabbil alemîn. Salla aleyke Allahü ya hayrel varâ Ci'dedi ve ektrâ Salla aleyke Allahü mâ gâytun hemâ Onق الص وبنجب وب